Bismillahirrahmanirrahim Elhamdülillahi Rabbil Alemin Vessalatü vesselamu ala rasulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ve bağ Kardeşlerim iman ile ilgili kayıtların üçüncüsü imanın şubeleri. Bundan önceki bölünmede gördüğümüz kadarıyla ehli sünnet ve cemaate göre iman hakikati inanç yani kalbin tasdiki söz ve ameldir. İtaatlerle artar çünkü itaattenin tamamı imandan kaynaklanır. Günahları ve masriyetleri de azalır. İmanın kardeşlerim şubeleri, parçaları, mertebeleri ve farklı dereceleri de vardır. Bazıları diğer bazılarından üstündür. Bazılarının ecri ve sevabı da diğer bazılarından daha fazladır. İman sahiplerinin de ilimlerine ve amellerine göre birbirinden farklılıkları ve üstünlükleri vardır. Onlar ilimleri, kesin inançları, Sadakatleri, ihlasları, sevgileri, Allah'a itaatleri, salih amelleri, iyilik takvaları, Allah'ın emirlerine bağlılıkları ve yasaklarına sakınmaları ölçüsünde kemali ererler ve dereceler kazanırlar. İmanın şubelerinden çoğunu yerine getirenler, azını yerine getirenlere göre Allah katına daha üstündürler. İmanın şubelerinden daha yüksekte olanı yerine getiren, daha aşağısındakini yerine getirenden daha faziletlidir. Ki Allah dilediği kimseleri derecelerle yükseltir. İman sahiplerinin Allah katında derece yönünden en üstün olanı elbette ki peygamberlerdir. Salat ve selamın en güzeli onların üzerine olsun. Peygamberlerden sonra en yüksek, en yüksek iman derecesi ihlaslı tevhid ehli kimselerindir. Bunlardan başka da daha pek çok mertebeler ve dereceler vardır ki bunlar ancak Allah azze ve celle bilmektedir. Kardeşlerim, Kur'an-ı Kerim'de imanın itikadi, kavli, fiili, açık ve gizli şubelerin olduğuna işaretten pek çok ayet-i kerime zikretmiştir Allah Azze ve Celle. Nebimiz sallallahu aleyhi ve sellem de imanı şubelerden oluştuğunu beyan etmiştir. Ebu Hureyre radıyallahu teala gelen ve kütübü sitenin beş tanesinde i̇bn Mace hariç, Buhari, Müslim, Ebu Davud, Tirmizi ve Nesaide farklı lafızlarla gelen bir hadis-i şeriften Nebi sallallahu aleyhi ve sellem iman 70 küsur. Bir başka rivayette 60 küsur şubedir. Bunun en faziletlisi la ilahe illallah sözüdür. En aşağısı ise eziyet veren şeyi yoldan kaldırmaktır. Hayat imandan bir şubedir diyerek imanın şubelerden, kısımlardan oluştuğunu beyan etmektedir. Şube aslen parça, kısım anlamına gelir. Ancak hadis-i şerifte kastedilen mana ise Haslet veya bölümdür demektedir İmam İbni Hacer Fethül-ü Bari'de. Yani imanın da çeşitli hasletleri ve bölümleri vardır. İmanın şubelerinin neler olduğuna dair? Birçok sayıda ayet hadis vardır. Nebi sallallahu aleyhi ve sellem'den gelen bütün emirler ve yasaklar ve dinin sağlam kaynaklarına dayanan bütün hükümleri imanın şubelerinden sayılır. İbni Hacer askalani Rahimahullah Fethül-ü Bari'de bu şubeler kalbin amellerinden, dilin amellerinden ve bedenin amellerinden doğar ve kollara ayrılır demektedir. İbnül Kayyım Rahimahullah'ta es ve hükmü tarikehâ isimli kitabında iman çeşitli şubeler olan bir asıl olunca ve her şubesi iman diye isimlendirilince Namaz da imandan bir şubedir demektedir. Devamen zekat, hac ve oruç da böyledir. Haya, tevekkül, Allah'tan korkmak ve ona yönelmek gibi kalbi ameller de imandan birer şubedir. Hatta bu şubeler yoldan gelip geçene zarar veren bir şeyi uzaklaştırmaya kadar ulaşır. Çünkü o bile imanın şubelerinden bir şubedir. Kelime-i şehadet şubesi gibi bunlardan öyleleri vardır ki, onun zail olup gitmesiyle iman da zail olur, gider, yok olur. Yoldan eziyet verici bir şeyin uzaklaştırılması gibi öyleler de vardır ki, bunların zail olup gitmesiyle imanın da zail olması gerekmez. Bu ikisi arasında birbirinden çok farklı şubedler vardır. Bunlardan bir kısmı şehadet şubesine dahil olur, ve ona yakındır. Bir kısmı da yoldan eziyet verici bir şeyi uzaklaştırma şubesine dahil olur, ve ona yakındır demektedir. Allah Azze ve Celle alimlerimize rahmet etsin. İmanın şubeleri konusunda çok sayıda önemli eserler telif etmişler. Ve bu şubelerin hepsini anlatmaya, belirlemeye ve onlara kitaptan ve sünnetten delilleriyle birlikte kuşatmaya çalışmışlardır. Bu değerli kitaplardan birisi de Büyük hadisçi, Hafız Ebubekir Bekir el-Beyhaki'nin el, el Câmi'u li-Şu'abil İman isimli kitabıdır. Yani imanın şubelerini cemeden toplayan eser manasında müellif Rahimehullah kitabında konu başlıklarını tespit ederken ve imanın şubelerini sıraya koyarken büyük bir başarı göstermiştir. Bu şubeleri 77 başlıkta toplamış ve her bir başlıkta söylediklerini de Kur'an ayetlerine ve Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in hadislerine dayandırmıştır. Buna ilaveten de kalbi incelten şeyler zühd, nefis, terbiyesi ve tezkiyesi, tutum ve davranışlar gibi çeşitli konularda çok faydalı şeyler söylemiş, rivayetler ve nakiller yapmıştır. İmam Beyhaki rahimehullah bu değerli kitabında imanın şubelerini 77 ana başlığa ayırmıştır ki bu başlıklar şunlardır. 1- Allah'a iman. 2- Allah'ın rasullerine iman. 3- Meleklere iman. 4- Kur'an'a ve ondan önce bütün kitaplara iman. 5- Kadere, hayrın ve şerrin Allah'tan olduğuna iman. 6- Ahiret gününe iman. 7. Öldükten sonra tekrar dirilmeye iman 8. İnsanların yeniden diriltildikten sonra kabirlerinden çıkıp mahşer yerinde toplanacaklarına bağız diyoruz ona iman 9. Müminlerin ahiretteki yurdunun cennet, kafirlerin yurdunun ise cehennem olduğuna iman 10. Allah'ı sevmenin vacipliğine iman 11. Allah'tan korkmanın vacipliğine iman 12. Allah'tan ümit etmenin vacipliğine iman. 13. Allah'a tevekkül etmenin vacipliğine iman. 14. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'i sevmenin vacipliğine iman. 15. Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme saygı göstermenin vacipliğine iman. 16. Kişinin küfre düşmektense ateşe atılmaya razı olacak kadar dinine düşkün olması. 17. İlim öğrenmek. 18. Öğrendiği ilmi yaymak. 19. Kelamullah, Kur'an-ı Kerim'i öğrenmek, öğretmek, haddilerini ve hükümlerini korumak, helalini, haramını bilmek, Kur'an ehline ve hafızlarına saygı göstermek suretiyle Kur'an'a saygı göstermek. 20 abdest yani temizlik, 21 namaz, 22 zekat, 23 oruç, 24 hac, 25 itikaf, 26 Allah yolunda cihat, 27 Allah yolunda cihat için hazırlık yapmak. 28. Düşman karşısında sağlam durmak, savaş meydandan kaçmamak. 29. Düşmandan elde edilen ganimetin beşte birini devlete ve ganimet memurlarına teslim etmek. 30. Allah'a yaklaşmak için köle azat etmek. 31. İşlediği suçlar için Kur'an ve sünnette belirlenmiş olan keffareti ödemek. 32. Anlaşmalar ahitlere, söze bağlı kalmak. 33. Allah'ın nimetlerini saymak ve bunların şükürünü eda etmek. 34. Dili gereksiz konuşmalardan korumak. 35. Emanetler ve onları ehline vermenin vacipliği. 36. Adam öldürmenin yani cinayetin haramlığı. 37. Zinanın haramlığı ve iffetli kalmanın vacip oluşu. 38. Haram mala el sürmemek. 39. Helal olmayan yiyecek ve içeceklerden sakınmak. 40. Yiyecekler, süsler, kaplar ve bunlardan mekruh olanlar ki bunlardan uzak durmak. 41. Şeriata aykırı oyun ve eğlencelerin haramlığı. 42. Harcamalarda iktisatlı olmak, saçıp savunmamak ve haksız yere başkasının malını yemenin haramlığı. 43. Kin, haset ve benzeri kötü hasretleri terk etmek. 44. İnsanların ırz ve namuslarının saygınlığı ve onlar hakkında gaybet yapmanın haramlığı. 45 ihlaslı olmak, ve Riyayı terk etmek. 46 iyilik yapınca sevinmek, kötülük yapınca da üzülmek. 47 bütün kötülükleri tövbe ile Tedavi etmek. 48 kurban kesmek. 49 idareciye, yöneticiye itaat etmek. 50 cemaatten ayrılmamak. 51 insanlar arasında adaletle hükmetmek. 52 iyiliği emredip kötülükten sakındırmak. 53 iyilik ve takvada yardımlaşmak. 54 haya, hayal olmak. 55 ana babaya iyilik etmek 56 sıla rahim yapmak yani akrabayla ilişkiyi kopartmamak 57 güzel ahlak sahibi olmak 58 kölelere veya emre altında çalışanlara iyi davranmak 59 efendilerin kölelere veya çalıştırdıkları işçilere hakkını vermesi 60 çocukların ve ailenin haklarına riayet etmek 61 Müslümanların birbirlerine yaklaşmaları, dostlukları, selam aralığında yaymaları ve musafaha etmeleri. 62. Selama karşılık vermek. 63. Hastaları ziyaret etmek. 64. Kıble ehli ölen kimselere dua etmek. 65. Aksırıp da elhamdülillah diyenlere yarhamu kellah yani Allah sana rahmet etsin diye dua etmek. 66. Kafirlerden ve bozgunculardan uzak durmak. Onlara sert davranmak ve onlarla ilişkiyi kesmek. 67. Komşuya ikram etmek. 68. Misafire ikram etmek. 69. Kusur işleyenlerin kusurlarını örtmek. 70. Musibetlere ve zevk ve arzularına gem bulmaya sabretmek. 71. Züht ve kısa emelli olmak. Uzun planlar peşinde koşmamak. 72. Eşini kıskanmak ve deyyusluğu terk etmek. 73. Boş şeylerden yüz çevirmek. 74. cömertlik ve ilaçlık olmak. 75. Küçüklere merhamet etmek, büyüklere saygı göstermek. 76. Arası bozuk iki kişinin arasını düzeltmek. 77. Bir adamın kendisi için istediğini mümin kardeşi için de istemesi, kendisi için istemeyip nefret ettiği şeyden kardeşi için de nefret etmesi. İşte bunlar kardeşlerim alimlerin toplamaya ve açıklamaya çalıştıkları imanın şubeleridir. Bu şubelerde İslam tam olarak bir araya getirilmiştir. Dünya ve ahiretin bütün iyiliklerine sahip olabilmemiz için bizim bunları öğrenmemiz ve bunları hayatımıza tatbik edip amel etmemiz gerekir. Hadislerin önde gelenlerinden İbn-i Hibban rahimahullahın bir sözünü aktarıp ses kaydını bitireceğim inşallah. El-İhsan fi takib sahih i̇bn Hibban isimli kitabında geçmekte bu sözü diyor ki Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem faydası olmayan hiçbir şey söylememiştir. Ve onun sünnetler içinde de manası olmayan hiçbir şey yoktur. İman kapsamı içine giren itaatleri saymaya başladım. Sünnetlere müracaat ettim. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin iman kapsamına dahil ettiği itaatleri saydım. Bunların 70 küsürden az olduğunu gördüm. Sonra Rabbimin kelamına müracaat ettim. İki kapak arasındaki ayetleri tek tek düşünerek okudum allah Teala'nın iman kapsamına dahil ettiği bütün itaatleri saydım. Bunların da 70 kusurdan eksik olduğunu gördüm. Kur'an'da geçenlerle sünnette geçenleri birleştirdim. Tekrar edilenleri çıkardım. Sonunda gördüm ki Allah'ın kitabında iman kapsamına dahil ettiği şeyler ile Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin sünnetinde iman kapsamına dahil ettiği şeylerin tamamı 79 tanedir. Fazla da değildir, eksik de değildir. Sonunda anladım ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin söz konusu haberde kastettiği şey yani iman 70 küsur şubedir şeklindeki haberinde kastettiği şey kitapta ve sünnette imanın 70 küsur şube olduğudur der. Öyleyse kardeşlerim bize düşen az önce dediğimiz gibi bu imanın şubelerinin neler olduğunu öğrenmek, dünya ve ahiret 50 sahip olabilmek için de bu öğrendiğimiz şubeleri hayatımıza tatbik edip amel etmeye çalışmaktır. Allah azze ve celle bizleri vesile muvaffak kalsın. Vallahi alem. Vesallallahu ala rasuluna Muhammed. Elhamdülillahi rabbil alamin.